23. Bölüm İlham İlham, Allah'ın kulunun kalbine bir şey doğurmasıdır. Sezgi de bu anlamda kullanılır. İlhama inanıyor musun? Her ne kadar başkasını bağlamasa bile ilham vardır. Şüphesiz ilham vardır. Eğer Allah'ın ilhamı olmasa, insanoğlu ilerleyemez. Bütün ilmi gelişmeler ve keşifler Allah'ın ilhamı ile olur. Ama ilham, şeyhlere ve Müslümanlara has değildir. Kafirler de ilham alır. Bu kelime Kur'an'da yalnız bir yerde geçer. Allahu Teala şöyle buyurur. Nefse kötülüğünü ve iyiliğini ilham edene yemin olsun. Kendini geliştiren umduğunu elde eder. Kendini pis işlere sokan da kaybeder. Şems suresi 8 ila 10. ayetler. A. İsyankarlığı ilham. İsyankarlık Kişinin Allah'a, insanlara veya kendine karşı yanlış davranışıdır. Böyle biri hem isyandan önce hem de sonra bir huzursuzluk duyar. Buna iç sıkıntısı veya vicdan azabı denir. Yusuf Aleyhisselam'ı Züleyha'dan uzaklaştıran bürhan, Allah'ın nefse isyankarlığını ilham etmesi olmalıdır. Yusuf suresinin 24. ayetinde şöyle buyuruluyor. Kadın Yusuf'u gerçekten istiyordu. Rabbinin bürhanını görmeseydi, Yusuf da onu isterdi. Yusuf Suresi 24. Ayet Günah karşısında insan önce irkilir, sonra ya vazgeçer ya da günaha dalar. İşte insanı irkilten allah Teala'nın nefse isyankarlığını ilham etmesidir. Merhameti sonsuz Rabbimiz günah işleyecek olana son bir ihtarda bulunarak ''İsyana giriyorsun, dikkat et'' demiş olur isyandan sonra da bir iç sıkıntısı vererek kişiyi tövbeye teşvik eder. Bu irkilmenin Müslüman olmayan insanlarda da olduğunu aşağıdaki ayetlerden anlayabiliriz. Önce ayetlerin inişine sebep olan olaya bakalım. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme eziyet eden Ebu Cehil, Ebu Leheb, Ebu Süfyan, Velid bin Muğire, Nadr bin Haris, Ümeyye bin Halef ve As bin Vail bir araya geldi ve dediler ki Hac zamanında Arap heyetleri gelip bize Muhammed hakkında soru soruyorlar. Her birimiz bir başka cevap veriyoruz. Birimiz deli, diğerimiz kahin, bir başkamız da şairdir diyor. Cevapların farklı olmasından dolayı Araplar bunların hepsinin yanlış olduğu sonucunu çıkarıyor. Gelin Muhammed'e bir tek isim vermek üzere anlaşalım. Birisi dedi ki, o şairdir, Velid bin Muhire. Ben Ubeyd bin el-Ebras ve Ümeyye bin Ebis Saltın şiirlerini dinledim. Bunun sözü onlarınkine benzemiyor dedi. Bir başkası dedi ki o kahindir. Velid, kahin kime derler diye sordu. Bazen doğru, bazen de yalan söyleyen kimsedir dediler. Velid dedi ki Muhammed asla yalan söylememiştir. Biri de o delidir dedi. Velid, deli kime derler diye sordu. İnsanları korkutan kişiye dediler. Velid ''Şimdiye kadar Muhammed'le kimse korkutulmamıştır.'' dedi. Sonra Velid kalktı, evine gitti. ''Herkes Velid bin Muhire din değiştirdi.'' dedi. Ebu Cehil hemen onun yanına gitti ve dedi ki, ''Senin neyin var? İşte Kureyş sana yardım topladı. Onlar senin ihtiyaç içine düşüp dinini değiştirdiğin kanaatindeler.'' Velid dedi ki, ''Benim ona ihtiyacım yok ama Muhammed hakkında düşündüm. O sihirbazdır.'' diyorum. Çünkü sihirbaz babayla oğulun, kardeşle kardeşin, karıyla kocanın arasını ayırır. Sonra ona sihirbaz lakabı takmak için anlaştılar. Çıkıp Mekke'de yüksek sesle bağırdılar. Halk toplu haldeydi. Dediler ki Muhammed gerçekten sihirbazdır. Bu söz halk arasında yankılandı. Bu Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve selleme çok ağır geldi. Evine döndü ve üzerine elbisesiyle örttü. Bunun üzerine Müddessir suresi indi. Velid bin Muhire'nin bu kararı verirken iç sıkıntısı çektiği ve zorlandığı görülüyor. Çünkü büyük bir isyan içindeydi. Aşağıdaki ayetler bunu ortaya koyuyor. O düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası ne ölçme biçmeydi o. Vah kahrolasıca vah! Ne biçim ölçme biçmeydi o. Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı ve surat astı. Sonra geri döndü Büyüklendi de şöyle dedi. Bu olsa olsa üstün bir sihir olur. Olsa olsa bir insan sözü olur. Müddessir suresi 18-25. ila ayetler. Müslümanlığa karşı çıkan herkes içten rahatsız olur ve sıkıntıya düşer. Bu yüzden davranış bozuklukları gösterirler. Zaman olur kafirler keşke Müslüman olsalar diye arzu duyarlar. Hicr Suresi 2. Ayet Kafirler hep kuşku içinde olurlar. Kurdukları binalar kalpleri parçalınıncaya kadar içlerinde bir kuşku olarak kalmaya devam eder. Tevbe Suresi 110. Ayet Bu kuşku Allah'ın onlara olan merhametindendir. Kimilerinin bu sayede akılları başlarına gelir ve girdikleri yanlış yoldan vazgeçerler. Günahtan sonra devam eden vicdan rahatsızlığı da kişiyi pişmanlığa ve tebeye yönelten ilhamdır. İşte Allah'ın merhametinin büyüklüğü. B. Takvayı ilham. Takva, nefsi fenalıktan korumak demektir. Kişi Allah'a karşı, insanlara karşı ve kendine karşı fenalık yapmamalıdır. Böyle bir davranış onu dünyada töhmet altına girmekten, ahirette de cehennem azabından korur. Günahlardan kaçınmanın ve sevap işlemenin neticesi budur. İnsan, takvaya götüren davranışlarının neşesini içinde duyar. İşte bu neşe Allah'ın ilhamıdır. Takvaya uygun davrananlarda görülen iç huzur ve kararlılık Allah'ın ilhamıyla oluşur. Hadis-i şerifte konunun çok güzel izahı vardır. Vabısa bin Mabet diyor ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gittim. Buyurdu ki, iyilikten ve günahtan sormak için mi geldin? Bunun üzerine parmaklarını bir araya getirerek göğsüne vurdu ve üç kere şöyle dedi. Nefsine danış, kalbine danış vabısa. İyilik, nefsin yatıştığı, kalbin yatıştığı şeydir. Günah da içe dokunan ve göğüste tereddüt doğuran şeydir. İsterse insanlar sana fetva vermiş, yaptığını uygun bulmuş olsunlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Seni işkillendiren şeyi bırak, işkillendirmeyene geç. Çünkü doğruluk iç huzuru verir, yalan da şüphe ve tereddüt doğurur. İçe doğan her şey ilham değildir. Şeytan vesvesesi de olabilir. Çünkü şeytan, Nas suresi 5. ayete göre, insanlara vesvese veren, onların içini karıştıran bir varlıktır. Şeytan, Allah'tan kıyamet gününe kadar yaşama garantisi alınca şöyle demişti. Beni azdırmana karşılık, and olsun senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra onlara, önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından sokulacağım. Onların çoğunun şükretmediğini göreceksin. Allah Teala buyurdu ki, Yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa, Cehennemi sizin hepinizle dolduracağım. Araf suresi 16-18. ile ayetler. Şeytan bu yetkiyle elçiler de dahil herkese sokulur ve onları yanlış davranışlara yöneltmeye çalışır. Allah Teala şöyle buyurur. Ya Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz tek bir nebi ve elçi yoktur ki bir şeyi kurguladığı zaman şeytan onun kurgusunun içine vesvese atmış olmasın. Allah şeytanın attığını giderir. Sonra Allah ayetlerini pekiştirir. Allah bilir, doğru karar verir. Hac suresi 52. ayet İlham ile vesveseyi ayırabilmek için içimize gelen şeyi Allah'ın emir ve yasakları yönünden denetlemek gerekir. İşte nefs-i mülheme budur. Mü'min kafir, herkesin nefsi, nefsi mülhemedir. Allah ona isyankarlığını ve takvasını ilham eder. İsyankarlık ve takva dışında bir ilham olmaz mı? Elbette olur. Allah insanın kalbine birçok şey doğurur. Bu konuyla ilgili ayetler vahiy bölümünde geçmişti. Bu da mü'min ve kafir ayrımı olmadan her insanda olur. Şairler ve buluş sahipleri buna örnek verilebilir.